Radyo Tiyatrosu. Anadolu fantezisi Yazan Sevim Koparal Yöneten Kenan Işık Efektör Korkmaz Çakar Oynayan sanatçılar Teşrifatçı Ayton Sert Zeus Sadreddin Kılıç Poseidon Murat Karasu Hera Serpil Tamur Hefaistos Köksal Engür Athena Celile Toyon Uysal Apollon Atilla Olgaç Afrodit Deniz Gökçer Ares Tarkan Koç Artemis Işıl Yücesoy Narkisos, Ali Düşen Kankar, Prometheus, Atilla Şendi. Gümüşlerli okçu tanrı Apollon, şiir ve dansı eşsiz müziği esinleyen... Uzağı gören bilici tanrı Apollon. Zeus'a ve Hera'ya saygılar sunar. Hoş gelmişsin. Şölenime katıldığına memnun oldum. Helas Athena. Ulu Zeus'un güçlü kızı. Akıl savaşının öncüsü. El sanatlarını koruyan, karga atan gök gözlü tanrıca. Babasından saygılar sunar. Benim akıllı kızım Athena, geç şöyle otur. Büyük Tanrı Engin Denizler Sultanı Yenisarsan Poseidon. Kardeşi Zeus'a saygılar sunar. Sevgili kardeşim Zeus ve Ulu Karısı nasıllar? Bu akşam ünlü şöleninizde neler var bakalım? Umarım Tanrılara layık bir şölen olur. ha. <gülüyor> O konuda kuşkun olmasın benim nasıl bir beğeni sahibi olduğumu bilirsin. Aşk ve sevgi tanrıçası. Hep gülümseyen tanrıça Afrodit. Zeus'un saygınlarını bildiriyor. Bu beyaz giysiler renkli kurdeleler içinde her zaman olduğu gibi çok güzelsin Altın Afrodit. Hera'nın ünlü oğlu Hephaif Ölensiz tuncu işleyen tanrılar katının her köşesinde emeği olan işçi tanrı Zeus babaya ve annesi Hera'ya mutluluklar dilemeye gelmiş. Benim çok marifetli oğlum. Şöyle ne katılmana sevindim. Keşke böyle çirkin ve topal olmasaydım. Ulu anam Hera'ya sevgiler. Zeus bu üç ayaklıyı sana saygılarımla sunuyorum. Bu nasıl bir üç ayak böyle altına koyduğun şeylerle kendiliğinden yürüyor. El işlerinde ne ölümlüler ne de ölümsüzler arasında senden üstünü yoktur. Doğanın hakimi... ...hayvanların koruyucusu altın tahtlı okçu tanrıça Artemis. Dağları ve vahşi hayvanları koruduğun için sana şükranlarımı sunuyorum Artemis. Şöyle güzel bir yer seç kendine. Ares, insanların baş belası, evler kaleler yıkan savaş tanrısı, uzun bacaklı Ares. Ares oğlum, kırmızı elbiseler içinde çok yakışıklısın ama umarım eline savaş fırsatı geçmez. Tekzer, <gülüyor> tekzer hepimizin bir arada olması beni mutlu etti. Şimdi hep birlikte eğlenelim. ...kadeğini hep var olan tanılara kaldırıyorum. Nedense bu gece hepinizde... ...bir durgunluk, bir huzursuzluk var. Her zamanki gibi... ...sonsuza ben kadar çımlayan... ...kahkahalar atmanızı Bilmiyorum. ve eğlenmenizi istiyorum. Bilmem farkında mısınız? Şölenlerimiz giderek... ...sönükleşiyor. İnsanlar bizi eskisi kadar sevip saymıyorlar. Eskisi gibi bitmeyen şaraplarımız... mis kokulu etlerimiz yok artık. Evet. Geçenlerde ida daha eteklerinden geçiyordum... İnsanlar toplanmış yiyip içip eğleniyorlardı. Bu bir şölendi insanlar arasında yapılması adet olan. Aralarında birkaçından başkası yoktu tanrılara şarap suyu. O yüreği korkunç şimşeklerimle fırtınalarımla yakıp yıkacağım. Bunun ne demek olduğunu onlar iyi bilirler. Baksana orada. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Artık söyleyelim. eski gücün kalmadı Zevus. <gülüyor> Keşke güçlü bir oğul doğurabilseydim sana. O yapardı senin yapamadığını, insanlara hükmederdi. Bence önce bir gezip yakından izlemeli. Ne oldu sadık insanlarımıza? Neden beslemek istemezler artık bizleri sunularıyla? Sen hep yufka yüreklisindir Apollon. Okçuluğunla sanatçılığın senin kişiliğinde çelişir. İnsanlardan yakınıyorsunuz. Oysa benim işlerim her zamankinden daha çok. İnsanlar hem çoğaldılar hem de daha kaygısız oldular. Aşklar çoğaldıkça ben mutlu olurum. Hadi. Bırakalım bu tatsız konuları daha neşeli şeyler anlatalım. Örneğin başınızdan geçen ilginç anılar yok mu? Anlatın zevkle dinleriz değil mi mutlu tanrılar? Ama edepsizliklerinizi dinleyemem. Güzel anılar olmalı. Bak Hera anlatacağım öykü benim başımdan geçti. Umarım seni kızdırmaz. Ligle taraflarında bir ormanda güzel bir köşe bulmuştum. Her sabah ormanda oturur flütümü çalardım. Çevremde nimfeler, orman ve dağ perileri oynaşırdı. Bundan sonsuz bir mutluluk duyardım. Birden ormanın derinliklerinde nefis bir yaratık gördüm. Bu ormanla ırmağın vahşi kızı Daphne'ydi. Glütümün büyülü sesi onu bana doğru çekmişti. Onu hemen kollarıma alma isteğiyle titredim. Ama o beni görür görmez uzun ve çevik bacaklarıyla bir ceyran gibi sekerek kaçmaya başladı. Kaçarken de annesi ormandan ve babası ırmaktan yardım diliyordu. Irmak kenarına vardığımda onu yakalamak üzereydim. O birden durdu ve ırmağın yardımıyla bir ağaç biçimine girdi. Kollarımın arasında koyu yeşil yapraklı ve mis kokulu bir ağaç belirdi. Böylece dostlarım ben ona erişemeden kaybettim. Bu ağaç benim ağacımdır. Bundan sonra sanatta ve bilimde utku kazanan başları bu defne ağacının yaprakları süslesin istiyorum. Orman bunu sana yapmamalıydı. Fena mı olmuş? Yeni bir ağaç türü kazandık. Güzel kızdan yana dünyamız zaten zengin. Evet Hera. Defne ağacı çok güzel. Kokusu baş döndürücü. Utku kazanan başları süsleyici için onu gören hem sevecek hem sevinecek. Öykün çok güzeldi. Senin Daphne'ye duyduğun aşk sonsuza dek sürecek. Böyle sonsuz aşklar beni mutlu eder. Ben aşk tanrıçası. Ben Afrodit ölümlü ve ölümsüzlere aşk götürürüm. İşlerim başından aşkın. İzninizle gitmem gerek. İnsanlar beni çağırıyor. Kim istemez hep yanı başında olmanı? Kim çağırmaz seni tatlı Afrodit? Sen bile değil mi Ares? Sen savaş delisi. <gülüyor> Geçelim. Sana da deli oluyorum aşka Kaygılanma ulu babam Neden derin derin düşünürsün Senin güçlü başının sıkıntıda olmasına Gönlüm razı olmaz Ben hemen insanların arasına karışıp Onlara bir yakını gibi sokulacağım Ve görevlerini hatırlatacağım insanları sık sık uyarmak gerek. Yoksa bizden güç almadıkça her şeyi yanlış yaparlar. Sevgili Athena, savaşımcı ve akıllısın. Bu iki ögesen de var oldukça kolay yenilgiye uğramazsın. Dediğini yap kızım. Sözlerin yüreğimi ferahlattı. Yarın pembe şafakla insanlara ineceğim. Onları senin isteklerin yönünde güdüceğim. Ben. İzninizle. Beni bekle Athena, seninle konuşacaklarım var. Kaygılanma, şekli Zeus. Biz sonsuza kadar birlikte olacağız. İznin olursa hemen çıkayım. Şarap renkli denizin altında yarım kalmış birçok işim var. Güle güle git yeri sarsan büyük Poseidon. Güle güle. Şölenin çok güzeldi Zeus. Sık sık böyle şölenler yapmalıyız. Hem sorunlarımızı konuşuruz hem de eğleniriz. İzin verirsen dağlarıma döneyim. Sana saygılar sunuyorum Bulut devşiren ulu Zeus. <gülüyor> Bırak peşimi Ares Sen yanımda oldukça beni korku sarıyor Ölümlülere ve ölümsüzlere götürdüğüm Tatlı aşkın yanında seni götürmek istemem Savaş ve aşk ayrı şeylerdir. <gülüyor> Bırak bunları Afrodit. Bazı aşkların içinde bile savaş vardır. Bırak da hep seninle olayım. Gece gündüz hep aklımda sen varsın. Işık saçan bedenine dayanabilen ne ölümlü ne de ölümsüz bulunur. Seninle anılarım var ama sonucu hep bozgun, korku ve utanç oldu. Olimpos'ta çok hünerli kocam Hephaistos'un yasak aşk yatağımıza kurduğu altın zincirden tuzağı hatırla. Altın ağ üzerimize kapanınca nasıl rezil olmuştuk. Bütün mutlu tanrılar sonsuza kadar çınlayan kahkahalarla bize gülmüşlerdi. Biz de altın adan kurtulur kurtulmaz çağrıyı kaçmakta bulmuştuk. Hiçbir şey umurumda değil. Gel beraber Trakya kıyılarına gidelim. Orada altın sisli bir bulutun içinde sevişelim. <gülüyor> Bu kez de dediğin olsun. Ama insanlara giderken yanımda seni değil... ...sevgi veren Eros'u götürmeyi yiyelerim, bilmiş oldum. Neden başına ellerinin arasına almış Derin derin düşünüyorsun hmm. Sen de benden az tedirgin değilsin Zeus. Deminden beri bir aşağı bir yukarı yürüyorsun ya, ya. Sen böyle yürüdükçe Dünyada fırtınalar koparıyorsun Doğrusu huzursuzum Sakin olmalısın olur Zeus. Henüz insanlarımızın sadakatsizliklerinin Nedenini bilmiyoruz her şeyi eski düzenine sokabiliriz belki. Sen uzağa görebilen Tanrı Apollon... ...sen bile belki diye konuşuyorsun. Demek ki sonumuz iyi görünmüyor. Bulut devşiren Uluzeus... ...şimdiye kadar hep zor kullanarak... ...onların bize olan bağlılıklarını koruduk. Belki şimdi başka yöntem denemeliyiz. Başka edelim. yöntem bilmiyorum. Belki onları bütünüyle destekleyecek... ...bize olan bağlılıklarını sürdürebiliriz. Sevgili Apollon... ...senin güçlü, mantıklı kafan da işlemez olmuş. Biraz çıkıp dolaşmak istiyorum Bulutları devşirip oyalanacağım Sevgili oğlum Hepha İstol Gitmek için acele etme Gel şöyle yanıma Uzun zaman var ki Anaoğlu oturup söyleşemedik Ula anam hiç zamanım olmuyor çalışmaktan İşim gücüm, Olimpos'un büyük saraylarını onarmak, tanrısal silahlar yapmak. Şu koca Olimpos'ta benim kadar elemeyi, göz nuru döken bir başka tanrı yoktur. Ama yine de ölümsüz tanrılar hep beni aşağılarlar. Aldırma oğlum. Her şey zamanla özelliğini yitirebilir. Değer ölçüleri değişebilir. Zeus'un gün geçtikçe nasıl güçten düştüğünü fark ediyor musun? Ne demek istiyorsun? O uzun yıllar hep var olan tanrıları ve insanları acımasız baskılarla yönetti. Hepimiz kaderimize razıydık. Bu kader değil, korkaklık, bilgisizlik. Şimdi sen daha güçlü olabilirsin oğlum. Ares de benim oğlum ama o kavgacı, akılsız ve kaypak. Ama sen istersen ellerindeki türlü becerilerle Zeus'u alt edebilirsin. Yine ne düzenler geçiyor kafandan akılsız kadın. Anacığım, bu söylediklerinin bir teki bile Zeus'un kulağına giderse ikimizin de hali haraptır. Biliyorsun, en büyük güç ak şimşekli Zeus'un elinde. Sen de türlü türlü beceriler var. Bir gün şu koca Olympus için çalışmasan her şey alt üst olur. Sensiz hiçbir iş yürümez. Evlerimizi, silahlarımızı, kabımızı, kacağımızı, yataklarımızı, kanatlı arabalarımızı yapan hep sensin. Sen de bir tek bilinç eksik. Konumunu iyi değerlendirip bilinçlenmelisin. Evet bilinçlenmeli. Gideyim işime gücüme bakayım. Ben böyle işlere karışmam. Sen de bu fikirleri at kafandan. En güçlümüz odur. Doğrusunu istersen anacığım, işlemek için tuncum, altınım, gümüşümde fazla kalmadı. Tanrılar giderek yoksulaşıyorlar. Hoşça kal. Kork. Güzel bir gün. Ormanın şu kuytu köşesinde biraz dinleneyim. <gülüyor> durun durun infalar orman perileri. Çevremde dans edip durmayın. Gözümü sizden alamıyorum. Aa, başıma koyduğunuz bu çiçekten taşta ne oluyor? Hadi hadi beni rahat bırakın. <gülüyor> Şöyle biraz dinleneyim. fesle Çok güzel. Harika. Ama benden daha iyi kim çalabilir? Yerimi getirin. İnsanlar, insanlar. Nereye parça parça etti baksana. Yayımı okumu getirin çabuk. Selam sizlere mutlu tanrılar. Hepiniz bu olağanüstü toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizden durumu değerlendirmenizi istiyorum. Ulu kardeşim, mavi denizlerin mavi tanrısı Poseidon aramızda yok herhalde. Selam Akşim şekli Zeus. Selam tanrılar tanrıçalar. Neden denizin derinliklerinden çağırdınız beni? ...pek keyifli görünmüyorsun Zeus. Hoş geldin Efe Hüstoz. şöyle kendine bir yer bu. Selam sizlere mutlu tanrılar. Denizleri yöneten laciver saçlı Poseidon... ...bugün konuşmamız gereken çok önemli sorunlarımız var. Nasılsın? Aslında pek iyi sayılmam Ulu kardeşim. İnsanlar şarap renkli denizi... ...fazla karıştırmaya başladılar. Hasatsız denizin üstünde... ...bin bir türlü deniz aracı dolaşıyor. Bunların çıkardıkları zehirler... ...deniz kızlarının hasta düşmelerine neden oluyor. Demek her taraf karışmış... Biz de burada pek rahat değiliz. İnsanların bizlere sunuları azaldı. Bizler için tapraklar yapmıyorlar artık. Tanrılar giderek yoksullaşıyor. Bütün bunları uğursuz Prometheus'un yüzünden. O ateşi bizden çalıp insanlara götürmeseydi bu olaylar olmayacaktı. Geçenlerde denizler altındaki sarayımda otururken büyük bir sarsıntıyla elkildim. Dışarı fırladım. Yeri benden başka kim sarsabilir diye. Ne görsen beğenirsin. Ne? Uzun uzun boruları denizin dibine çakmıyorlar mı? O zaman sen ne yaptın Poseidon? Öyle bir fırtına kopardım ki... ...birçok insan azgın sularda tatlı canını verdi. Bir bölümü ise büyük korkuya kapıldı. Bir daha bu gibi işlere yelteneceklerini hiç sanma. İnsanlar binbir güçlükle ve özenerek tapınaklar yaparlar bizler için. O zaman hiçbir şeyden yakınmazsınız. Ama kendileri için yaptıkları bir köprü neden rahatsız eder sizleri hiç anlamam doğrusu. Sen nasıl böyle söze karışabilirsin Hefaistos? İki büyük tanrı konuşurken arada işin ne? Neden konuşmayayım Athena? Benim kutsal olimposun her köşesinde emeğim var. Ben olmasam ne yüksek tavanlı evleriniz, ne işlemeleri silahlarınız, ne de kanatlı arabalarınız olur. Huzurumda nasıl böyle konuşabilirsin sen? Bu gücün aldığını aldın. Oğlum çok haklı. Bütün çalışmalarına karşın hepiniz onu hor görüyorsunuz Şimdi anladım seni kışkırtanın kim olduğunu Bu aptal kadın hiçbir zaman ne istediğini bilmez Sen Hephaistos hemen burayı terk et Senin yerin isli ve sıcak ter kokan işliğindir Defov <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz <gülüyor> olaylar yaşıyoruz Bu durumda önerin nedir denizler hakimi Poseidon İnsanlara amansız bir savaş açmalıyız Bizlerden öylesine korkmalılar ki eskisinden de daha fazla sunular ve kurbanlar sunmalar bize. Geçen şölenimizden sonra insanların sevip saydığı bir yaşlı kılığına girmiş. Onların aralarına karışmıştım. Ölümsüz madenden yaptıkları bir hava taşıtını kaldırmaya çalışıyorlardı. Onlara Zeus istemezse bu gibi işlerde başarı sağlayamayacaklarını anlattım. Tanrılar böyle işler için bol sunu isterler dedim. Küstah bir gülümsemeyle karşıladılar sözlerimi. Çok çok öfkelendim. Her tanrı gücünü kanıtlamalıdır bu insanlara. Örneğin, örneğin bu yıl baharda bolluk ve bereket tanrıçası Demeter yer altında kalsın. Dışarı çıkmasın. Tarlalarda, ağaçlarda ürünler büyümesin. Süve söylüyorsun benim çok akıllı kızım. Bu bahar bolluk ve bereket tanrıçası Demeter yer altında kızında kalsın, yeryüzüne çıkmasın. Apollon, sen insanlara çeşitli hastalıklar saçabilirsin oklarında. Ben de sık sık azgın boreosu salarım. Denizleri karıştırır, yeri sarsarım. Onlar nedenini çok çabuk anlarlar bu olanların. Sizler böyle kötülükler yaparsanız ben sizlere katılmam. Ben yine kutsal evlilikleri koruyup kadınların bol bol çocuk doğurmalarını sağlayacağım. Bütün bu konuşmalarınızdan hiçbir şey anlamıyorum. Benim hayvanlarım hiç değişmedi. Hepsi de eskisi gibi sadık. Eğer bana bir iş düşüyorsa bütün gücümle yapmaya çalışırım. Ak şimşekli uzaktan gürleyen Zeus. Benim de bir derdim var. İzin verirsen anlatmak istiyorum. İda dağı doruklarında dolaşırken gördüğüm bir olay... ...göğsümde yüreğimi yaraladı. Dağlarda dolaşmaya çıkan Narkiso güzel delikanlıya... Eko adlı kişiliksiz güzel dağ perisi tutuldu. Eko Narkisos'u sürekli izliyor. Fakat yaratılışı gereği söze başlayamıyor. Narkisos ona sesleniyor. Eko yanıt yerine onun son hecelerini yansılıyor. Sen kimsin? Ortaya çık yanıma gel. Sesin çok güzel. Seni seviyorum. İşte böyle sürüp gidiyor. Ve ve bu durum ikisini de deli ediyor. Dağlarımdaki bu uyumsuzluk beni de rahatsız ediyor. Narkisos'u yok etmelisin Zeus. Neden daha güzel bir sonuç istemiyorsun Artemis? Örneğin Zeus ekoya kişilik verdi. Hayır dünyamıza eko gibileri de lazım. Ekoya kişilik verirsen Narkisos'la birleşebilir. Kişiliksizlik çok kötüdür. İnsanlar arasında da böyleleri çoktur. Başkalarının sözleri ve düşünceleriyle yetinir hep onları tekrarlarlar. Kendileri adına düşünüp fikir söylemek onların harcı değildir. Bu tipler genellikle başkalarının yıkımına neden olurlar. Eko'ya kişilik gerek yüce babamız. Hayır! Hayır! Bütün da perileri özgür olmalı. Kimseye bağlanmamalı. Ama bu aşktır. Kimse aşık olduğu için özgürlüğünü kaybetmez. Ne olur bu çifti birleştir Zeus. Eko kişiliksiz kalacak. Öyle yarattım ben öyle kalmalı. Bakın görüyorsunuz. Narkissos çılgın gibi her yana koşuyor. Eko'yu arıyor. Bütün seslenmeleri boşa gidiyor. İşte, işte bir su birikintisine bakıyor. Neden bakıyor acaba? İşte eğiliyor. Seni seviyor. Kendi hayalini yere yatarak seyrediyor. Seni seviyorum. Onu Eko sandı. Öpmeye seni çalışıyor. Seviyorum. Ulaşamıyor. Kendi hayaline yarın, yarın. aşık oldu. Kendine hayranlıkla seyrediyor. Senin seni çok güzel. Vah vah vah. Yanıma Zeus. Gel. Zeus buna bir çare bulmalısın. Evet. Kimsin? Evet Zeus bir çare bul. Hadi. Yanıma hadi. gel. Öldürdün onu. Öldürdün. Neden? Neden? Bir nergis çiçeğine dönüşüyor. Evet. Evet. Narkis sos bir nergis çiçeğine dönüştü. Evet, artık su birikintilerinin yanında bol bol nergisler açacak. <gülüyor> Şimdi güzel hebe bize tanrılar içkisi nektar sunsun da neşelenelim. <gülüyor> Bu öykü de böyle güzel bir biçimde bitti. Merhaba Prometheus. Zeus'un uşağı. Sen ha? Sabah karanlığı buraya neden geldin? Beni bu kayaya çakan ellerin yeni acılar vermekle mi görevlendirildi? Hayır. Bu kez seni görmeye kendi arzumla geldim. Zeus'tan gizli. Yıllardır Zeus'un korkunç öfkesinden sakınan hiç kimse beni görmeye gelmedi. Ateşi insanlara verdiğim, onların dünyasını aydınlattığım için bu belalar geldi başıma... Sana eskiden beri hayranlık duyarım Prometheus. Ama büyük tanrılara karşı çıkma cesaretini ben hiçbir zaman kendimde bulamadım. Peki, peki şimdi nasıl? Ne cesaretle yanıma gelebildin? Ölümsüzlerden biri seni burada görecek olursa ne yaparsın? Haber hemen Zeus'a kadar gider. Sana fikir danışmaya geldim olup Prometheus. Önce beni bağışlamanı dilerim. Düşündüm... Mutlu bir yaşamda... ...her konudaki pay eşit olmalı. Kimi çok çalışır ama... ...az onur payı alırsa... ...bunda bozuk bir yan olmadı. Örneğin ben. Tüm olimposun işçisiyim ama... ...en az saygı gören tanrıyım. Bakıyorum yavaş yavaş bilinçleniyorsun. Birlikte yaşayanlar... ...birbirlerini sömürmemeli. Bu da ancak saygı ve bilinçle elde edilir. Bilincin yanına... ...bir de cesaret eklendi mi... ...artık bu kaleyi kimse yıkamaz... Bir de şu var Bugünlerde olimposlular büyük bir yanılgı içinde Kendilerini yaratan büyük kaynağı insanlara savaş açmak üzereler Bunlar çıldırmışlar Büyük güçlerinin tembelliğiyle sarhoş olmuşlar İnsanlar güzel şeyler yapacaklar Dünyayı en yüksek uygarlıklara taşıyacaklar Evrenin her köşesini öğrenecekler Tanrılar onları rahat bıraksınlar. Uzun süredir Olimpos'lardan gizli insanlara iniyorum. Anam hera bunu fark etmeme bilmem beni Zeus'a karşı kışkırtıyor. Bu durumda beni huzursuz ediyor. Sanmam ki anlasın. Hera ne istediğini bilmez. İnsanlara çeşitli bilgi ve el becerileri götürüyorum. Sen ateşe insanlara vereli hiç de boş durmamışlar. <gülüyor> Bu yaptığıma pişman olmayacağımı biliyordum. Demek bunca acıyı boşuna çekmemişim. Şimdi söyle bana ulu Prometheus Tuttuğun bu yol doğru mu? Göğsümde yüreğim bir insanlardan yana bir tanrılardan yana gidip geliyor Bu sorunun yanıtını kendi kafanda ve yüreğinde bulacaksın Sen benim uygarlık meşalemi daha da ileriye götürmüşsün Bugün sen yarın başka ölümsüzler insanlara dönmek zorunda Akşimşekli ah, Zeus'u alt etmek çok güç Bunu nasıl başaracağız bilemiyorum Ortalık aydınlanıyor. Gül parmaklı şafak göründü bile. Şimdi ben yerine geleyim. dönmelisin. Yerine dön. Senin buralarda olduğunu kimse bilmemeli. Benim gibi... ...korkunç cezalara çarptırılmak istemiyorsan... ...kendini sakın. Zaman sana yardım edecektir. Hoşçakal. En kısa zamanda acılardan kurtulmanı dilerim. Cesur Prometheus. Pencere önünde ne yapıyorsun Olu Koca? Buradan bir pencere açtım insanları izliyorum. Ah Hera elbisende koca bir delik açılmış. Artık her şeyimiz eskidi. İnsanlar bizi terk ediyorlar. Bak senin görkemli pelerinin de rengi solmuş. Tanrısal mor renginden eser kalmamış. Sonumuz ne olacak Buradan insanlar ne kadar küçük ve zavallı görünüyorlar Onları kolaylıkla yola getirebileceğime inanıyorum Birkaç yıldırım birkaç şimşek benim sonsuz gücümü onlara anımsatır <Gülüyor> Athena sevgili kızım Apollon gelin şöyle hoş geldiniz Sizde izleyin olanları Şimdi onlara birkaç öldürücü ok atacağım Hadi Apollon Bu oklar ...onlara çaresiz hastalıklar... ...götürecek. Hadi Apollon. Birinde hastalık başlayınca kuru yapraklar gibi arka arkaya düşecekler. <gülüyor> Apollon bak işte. Uzun bak işte. zamandır yöntemin bu. Çok iyi sonuç alır. Bravo Apollon. <gülüyor> Okların birkaç kişiyi devirdi. Aşağıda bir telaş başladı. Nasıl da yardıma koşuyorlar. Hastalarda düzenli sayrı evlerine taşıyorlar. Ah! Şuraya bakın. Ara gibi çalışıyorlar. Ellerindeki iksirden hasta olmayanlara da veriyorlar. Hasta olmalarını, ölmelerini önlüyorlar. Olamaz, olamaz. Hasta olanları bile kurtardılar. Olur. Bakın, bakın, bakın, bakın. Hastalar yavaş yavaş ayağa kalkıyorlar. Olur şey değil. Yoksa. Yoksa bu küçük insanlar ölümsüzlük iksirini mi buldu? Hayır, hayır buna izin veremem. Uzaktan gürleyen güçlü Zeus... ...sen ölümsüzlük iksirini bulan... ...insanlara sağlık veren oğlum... ...Aksepio'nun yıldırımlarınla yakmıştın. Acılar içinde kıvranan oğlum... ...sağlık tanrısı Aksepio's... ...çareyi kendi ölümsüzlüğünden vazgeçmekle bulmuş... ...ortalıktan kaybolmuştu. Bu olay göğsümde yüreğimi parçalamıştı. Ölümsüzlük biz tanrılara yakışır... ...insanlara değil... Asklepios doğal düzeni bozuyordu. Ama yine insanlar uzun yıllardır tanrısal askle yapıyorsun izinde giderler. Kutsal Pergamon'da Tanrı Asklepios'un yapıyorsun adına bir sağlık yurdu kurdu. Adına Asklepion dediler. Burada insanların ölmesine izin vermediler. Tanrısal asklepiosun kızı hijeci ya babasının sanatını insanlara taşımış olmalı. Buradan bakınca binlerce Hicea kız görüyorum Başlarında beyaz tepleri Beyaz giysileriyle Düzenli sayrı evlerinde Oraya buraya koşuyorlar Astepios çocukları ve Hicea kızları Sayrılıkları yok edebiliyorlar İnsanlara korku veren üstün güçlerimizi alt etmişler Apollon Demek senin amansız okların da işe yaramaz olmuş Onlara en güçlü şimşeklerimi göndereceğim Yerlere konmuş Sivri yıldırım ve mücadetlerle Senin korkunç yıldırımlarını Yeraltına hadese yolluyorlar İnanılmaz bir şey Kavurucu yıldırımlarını yumuşak başlı Birer kedi haline getirmiş Bu bahar bereket tanrıcısı Demeter'in Yeraltından çıkmamasını buyurmuştum Böylece tarlalar hasatsız kalacaktı ve kıtlık Onları çaresiz bırakacaktı Demeter yeraltından hiç çıkmadı ulu babam Hades kızında konuk olarak kalıyor. Öyleyse tarlalardaki bu bolluk yeşillik ne? Azgın suların barına kadar büyük su kapanları yapmışlar. Gerektikçe geniş borularla tarlalarına, evlerine su taşıyorlar. Doğanın güçlerini buyrukları altına almışlar. Artık bolluk için bereket tanrıçası Demeter'i beklemiyorlar. Ama bolluk olunca tanrıçayı örgüler yağdırmaktan da geri durmuyorlar. Olamaz, olamaz. Bunlar ne zaman bilinçlenmiş? Bu bilgileri nasıl elde etmişler? Oysa ben onların bilinçsiz kalmasından yanaydım. Çünkü bilgisizlik ve bilinçsizlik insanı kısa bir sürede olsa mutlu eder. Bir konuyu derinlemesine düşünmeyi önler. Ben onların düşünmeyi sevmediklerini sanırdım. Bu konuda temel sanırdım. Yaşadıkları sürece hep düşünüp deney yapmışlar. En karmaşık şeylere bile çözüm aramışlar. Bulmuşlar da. Kısa yaşamlarında bilgilerini bir meşale gibi soydan soya aktarmışlar. Doğrusu bu küçük varlıklara hayran oldum. Engin denizlerde kocaman taşıtlar geziniyor. Geniş yollarda atsız arabalar kendiliğinden dolanıp duruyor. Benim dağlarım, ormanlarım giderek azalıyor. İnsanlar bütün bunları yaparken gölleri, denizleri, toprakları zehirliyorlar. Artık denizlerde, göllerde su perileri yaşayamaz oldu. Doğayı bu kadar bozmakla insanlar iyiye mi gidiyor, kötüye mi daha anlamış değilim. Ben de anlamış değilim Artemis. Ben dağlarıma dönmeliyim. Hoşça kalın. Zaman zaman kulağıma tanrısal müzik sesleri geliyor. Şiirler geliyor. Onların sanatı bizimkileri gölgede bırakıyor. Her konuda bizim köhnemiş geleneklerimizi aşmışlar. Artık bizler bitmişiz. Tek çaremiz kaldı. Bütün iş savaş tanrısı Ares'e düşüyor. İnsanları savaşa itmek, birbirlerini yok edene kadar dövüştürmek. Onlar yok olmamalı babacığım bizim var olabilmemiz için. Ares'e gelince Ares çoktan onlara indi. O tek çare dediğin savaş fikri çok yanlış Zeus. Belki de tek çaremiz onları her konuda desteklemek, daha da yüceltmek. Ulu tanrılar, tanrıçalar. Görüyorsunuz, Prometheus ateşi vereli, düşünmeyi, üretmeyi, çalışmayı öğrenen insanların alt edemeyeceği pek az şey kaldı. ...bu küçük varlıkların çok büyük işler yapacağına inanıyorum. Onları engellememeliyiz. Bırakalım evreni öğrensinler. Belki bizlerin bile ulaşamadığı bilgilere ulaşabilirler. Zeus, keşke Ares'i onlara yollamasaydın. O evler yıkan, beller büken, uzun bacaklı Ares... ...düzenli kentleri bir çırpıda yerle bir eder. Ben insanlara inip, onlara çalışmanın kutsallığını... ...türlü el becerilerini ve hepsinden önemlisi... İş yapana saygıyı öğreteceğim. Bunu yapamazsın Efaistos. Onların yanına inemezsin. Sen işçi de olsan ölümsüz bir tanrısın. Kendini onlarla bir tutma. Burada kal Efaistos. Kalırsan bizden daha çok sevgi ve saygı görürsün. Gitme. Kararım kesin. Hoşça kalın. Beni de götürmelisin misin oğlum. sen Hera? Sen benim karımsın. Sana tanrılar arasında en saygın yeri verdim ben. Senin yerin benim yanımdır. Evet. Evet ben de gitmeliyim Zeus. Karın olarak sen bana hiç de saygın bir yer vermedin. Senin bitmez tükenmez aşk serüvenlerinden, çapkınlıklarından bıktım. Seni terk ediyorum. Aşağıya insanlara inip kutsal evlilikleri koruyacağım. Evlilikler kutsaldır anladın mı? Kutsaldır elveda. Beni ilk terk eden karım oldu. Varsa aranızda insanlara katılmak isteyen durmasın gitsin. Hadi durmasın gitsin Keşke ölümsüz Prometheus'u yok edebilseydim Suçun hepsini tanrısal Prometheus'a yıkmak işin kolayı Zeus Sen hiç hata yapmadın Hayır yapmadım hayır İnsanların belli bir düzeyde kalmaları için özen gösterdim Tanrı katına yükselmek isteyen insanları ağır cezalara çarptırdım Örneğin bazı büyük müzisyenleri sağır bazılarını kör ettim Akıl yoluyla insanları yönlendirmeye çalışanları delittim. Ya da cezalarını yine insanların elleriyle verdirdim. Çılgın kumandanlar, önderler gönderdim. Savaşlarda soyları tükettim. Okuma yazma bilmeyen ozanlar yolladım kafalarını karıştırmak için onların. Bir satır yazmadıkları halde büyük ozanların türküleri yüz yıllarca söylendi insanlar arasında. Onlar her yıkımdan kendilerine ders çıkararak gücelmeyi başarmışlar. Böyle üstün bir varlığa saygı gerek. Heh. Saygı, benim küçük, küçücük insanların var saygı. Evet, bunu öğrenmemiz gerek. Zorunlu olarak. Çünkü küçük güçler bir araya gelip büyük güçleri yaratabilirler. Benden güçlü varlık yoktur. Suada her şey değişkendir. Bu kuralı insanlardan sonra öğrendiğimiz için yenge onlarındır. Apollon konuşmalarının yüreğimi yaralıyor. Bu söylediklerin gerçek mi? Yoksa sen de mi onlardan yanasın? Doğrusunu istersen Zeus baba... ...insanlar arasında yaşamak ilginç olmalı. Ben de onlara gidip sanat başyapıtları arasında dolaşmak... ...onlara güç vermek, esin vermek isteğiyle yanıyorum. Eşsiz sanat yaşamının doruklarında dolaşmak istiyorum. İnsanlar beni çekiyor. Dinle. Elveda. Dinle beni Apollon. Bir şey istiyorsun sana Fodit. Ben baştan beri insanlara en çok inen tarıçayım Zeus. Bu zorunluydu. Aşk olmadan yaşam sürmez. Ölümlülerin ve ölümsüzlerin bütün gönül işlerini ben düzenlerim. İnsanların nasıl çoğaldıklarını görüyorsun. Ben işlerimin başımdan açtığını hep söylerim. Sen de mi Altın Afrodit, sen de mi beni terk etmek istiyorsun? İnsanlar öyle büyük aşklar yaşadılar ki... ...Ozanlar bu aşkların destanlarını yazıp söylediler. Sana güzel bir aşk öyküsü anlatmamı ister misin... ...insanlar arasında tekrarlanıp duran... İstemem! Onların beni baş tacı edeceklerinden hiç kuşkum yok Aşkı, sevgiyi, arzuyu, özveriyi Renkli bir kilim gibi dokumalarını sağlayacağım Birlikte daha pek çok ölümsüz aşklar yaratacağız Elveda Zeus bir biteni duydum. Hemen denizler altından çıkıp geldim. Hep senin yanındayım Zeus. Yapabileceğimiz fazla bir şey kalmadı kardeşim. O kadar karamsar mısın? Bütün tanrılar... ...tanrıçalar istedikleri gibi davranıyorlar. Onları bir arada tutacak... ...gücüm kalmamış. Sana da denizler tanrısı ünlü Poseidon. Sana da... ...saraylarını denizlerin uçsuz... ...bucaksız derinliklerine taşımanı öneririm. Sen de gel benimle Zeus... Denizlerin karanlık köşelerinde kimse bizi rahatsız edemez. Belki bir zaman sonra yine güçlenir eski yerlerimizi alırız ha. Bizler için küçük bir zaman parçası... ...insanlar için yüzyıllar olabilir. Benim kararım başka. Selam size tanrılar. Bu ne telaş fayist dost. Neden geri geldin? İnsanların yanından geliyorum. Onlara inerken çok büyük umutlar besliyordum ama... ...bugünkü durumları beni hayrete düşürdü. Nedir seni hayrete düşüren? Evler yıkan, beller büken savaş tanrısı Ares, insanların dünyasında taht kurmuş en keyifli günlerini yaşıyor. İnsanlar hep ona çalışıyor. Bütün güçleriyle tanrısal silahlar yapıyorlar. Her gün biraz daha ileriye giderek daha öldürücüsünü buluyorlar. En çok silahı olan bununla övünüyor. Doğal olarak Ares bu durumdan çok memnun. Baygın bakışlarla, ağzından salyalar akarak insanlar arasında kopacak büyük kavgayı bekliyor. Hoseydo ne dersin? Bu duruma sevinmek mi gerek, üzülmek mi? Bilemiyorum. Bu yüzden bazıları açlıktan ölürken depolar çeşitli silahlarla dolup taşıyor. Ellerinde öyle bir silah var ki inan bana Zeus bir anda bütün dünyayı yok edebilir. Bunları görünce zaman yitirmeden ileriyi en iyi gören ulu gönüllü Prometheus'a danışmaya geldim. Prometheus'un gök gözlü Athena'ya bir önerisi var. Athena insanlara insin, onların silah savaşını değil... ...akıl savaşını benimsemelerini sağlasın. <gülüyor> Bir yararı olmaz. Çünkü insanların çoğu kendi aklına gerek duymuyor. Şartlanmışlıklarının yörüngesinde dönüp duruyorlar. Ben kesinlikle insanlara inmeyeceğim. Kutsal Olimpos'un doruklarında yaşayacağım tek başıma. Benim düzeyime yükselen her insan akıl savaşından pay alacak. Oraya ender insanlar yükselebilir. Böyle birkaç üstün insan diğerlerinin de kurtuluşunu sağlayabilir... Ulu gönüllü Prometeus'a bunu böylece ilet Zeus'un güçlü kızı Athena Bu sözlerin yüreğimi ferahlattı Prometeus'a böylece ileteceğim Hoşçakalın Şimdi de insanlara yardım ha Demek benimle gelmek istemiyorsun Ulu kardeşim Zeus Bilemiyorum düşünmem gerek Sana şans dilerim Şarap renkli denizin dibindeki saraylarımda seni bekleyeceğim Şimdilik gidiyorum ...çok huzursuzsun güçlü baba. Gel şöyle tahtına otur da biraz huzur bul. Athena, gök gözlü güzel kızım. Senin bana sadık kalacağından kuşkum yoktu. Gel, ikimiz araştıralım bu durumun nedenlerini. Anlat bana güçlü babam, anlat. Ta başından anlat. Şöyle dizinin dibine oturayım. Başlangıçta ben diğer büyük tanrılara karşı... ...yengi kazanıp baştanrı olduğum zaman akıl ve bilgelik tanrıçası Metis'i kendime karı olarak uygun gördüm. Çünkü büyük güçlerin daima akıl ve bilgiyle yönetilmesi en iyisidir. Bilge tanrıçan Metis her şeyin en doğrusunu en iyisini bilirdi. Ama o gebe kaldığı zaman sarı renkli bir korku beni kapladı. Çünkü doğacak çocuğun akılca ve güç olarak benden üstün olabileceğini düşündüm. Gücünü benden, aklını annesinden alabilirdi ve beni alt edip Baş olabilirdi Bu korkuyla bir gün Metis'i karnındakiyle birlikte Yuttum ah, ve yok ettim Bunu nasıl yaparsın baba Büyük bir hata yaptığın şimdi ortaya çıktı Bir gün tanrısal Olympus'ta otururken Dayanılmaz baş ağrıları beni kıvrandırmaya Başladı Günlerce ağrılara katlandım ama Anladım ki bu acıların sonu yok Olympus'un işçi tanrısı Ulu Hefaiistos'a başımı yararak Ağrıların nedenini bulmasını söyledim ve ölümsüz tunçtan bir baltayla başımı yardı. Aynı anda sen bütün zırhlı giysilerinle ve elindeki kargıyla başımdan çık. Metis'in kanındaki çocuk sendin Athena. Ben mi? Evet sen. Zeus'un güçlü akıllı kızı, gök gözlü tanrıça. Annen Metis hep yanımda olsaydı, yaptığım yanlışları düzeltecek, benim sınırsız gücümü dengeleyecekti. Çok uzaklarda kalmış gibi görünen bu yanlışın bedelini işte şimdi ödüyorum Belki bu yanlışı düzeltebiliriz İyi düşünelim sevgili babam Becala gidiyorum Gidiyorum ama yine döneceğim Metisle birlikte döneceğim Bu kez insanların hem kafasına hem yüreğine yerleşeceğim İnsanlar bensiz olamazlar Bekleyin geri döneceğim. Baba, akılla, usla, bilgelikle geri geleceğim. Saygılar oğlum baba. Geri geleceğim. Saygılar. Geri geleceğim. Saygılar. Babam da gitti Bu kalabalık da ne böyle Ne yapıyor insanlar Beyaz tenliler, siyah tenliler, sarı tenliler, çeki gözlüler, kuzeyliler, güneyliler, ilkeller, uygarlar hepsi, hepsi, hepsi birlikte Evet Evet Evet tanrısal Prometheus'u zincirlerinden kurtarıyorlar Evet Prometheus'u bir meşale gibi Bir bayrak gibi omuzlarına kaldırdılar yürüyorlar Yürüyorlar, yürüyorlar, yürüyorlar! Anadolu Fantazisi adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan: Sevim Koparal. Yöneten: Kenan Işık. Efektör: Korkmaz Çakar.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 Ali Düşen Kalkar, Prometheus, Atilla Şendil. Radyo Tiyatrosu sona erdi. Hoşçakalın.